72. konu, Am bin el-Cemu'nun Müslüman olması için kendi oğlu ile Muaz bin Cebel'in gayret göstermeleri, Ensar Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra Medine'ye döndüler, bundan sonra İslam, Medine'de yayıldı, ama yine de Medine'de birçok müşrik bulunuyordu, bunlardan birisi de Am bin Cemu'tu, oğlu Muaz da Akabe'de bulunmuş ve orada Hazreti Peygamber'e biat etmişti, Am bin Cemu, Beni Seleme kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi, kendisine odundan bir put yapmış ona tapıyordu, bu putun adı menat idi, daha önceleri Medine'nin ileri gelenleri de hep böyle yaparlardı, Cem'u tapmakta olduğu bu putu ara sıra temizlerdi, Beni Seleme gençlerinden kendi oğlu Muaz, Muaz bin Cebel ve Müslüman olup da akabe biyatında bulunmuş olan bazı gençler bir gece bu putu çalarak götürür, Beni Seleme'nin defi hasetlerini yaptıkları çukurlardan birisine atarlar, her tarafı pislik içinde kalır, sabahleyin am azap oluna sıca, bu gece bizim ilahımızı kim çalıp götürmüştür der sonra da onu arar ve atıldığı çukurda bulur onu oradan çıkarır yıkar temizler ve evindeki yerine kor sonra da Allah'a yemin ederim ki bu işi senin başına açanın kim olduğunu bilseydim onu rezil ederdim der aynı gençler amrın uyumasından sonra o gece de putu alıp yine o çukura atarlar bu iş böyle uzun müddet devam eder Sonunda bir gün am yine onu pislikten çıkarır, temizler ve yerine kor, boynuna da bir kılıç asarak şöyle der, Andolsun ki bu işi sana kimin yaptığını bilmiyorum, şayet kendine bir hayrın varsa işte sana bir kılıç, onunla kendini koru, akşam olunca gençler yine putu yerinden alırlar, boynundaki kılıcı çıkarırlar ve bu sefer onu bir köpekleşine bağlayarak yine aynı çukura atarlar, sabahleyin kalkan am putunu yine bulamaz, onu bulduğunda bu kez de bir köpekleşine bağlanmış olduğunu görerek içinde bulunduğu gülünç hali anlar ve kaminden Müslüman birisiyle konuşarak İslam'ı kabul ederek çok iyi bir Müslüman olur.